8. Şua Üçüncü bir kerameti aleviye bir ifade-i meram. Malum olsun ki ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini ilan etmek ve zafı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Yoksa haşa kendimi ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefs emmaremi beğendirmek ve methetmek değildir. Hem risale-i nur zahiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena etmiyorum. Belki yalnız Kur'an'ın bir tefsiri ve Kur'an'dan mülhem bir tercüman hakikisi ve imanın hüccetleri ve dellalı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hatta bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi, Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, âyet kübra namını verdiği yedinci şu'a risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime, bir mükafat-ı acile ve bir alamet-i ve bir medar teşvik olarak bu keramet-i celcelutiye, inayeti ilahiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahtis-i nimet kabilinden bunu sekizinci şu'a olarak yazdım. Yoksa Haşre dair mühim bir ayetin mucizeli olan bürhanlarını yazacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali'nin radıyallahu an Risale-i Nur'a dair üçüncü bir kerametidir. Evet, 18. ve 28. lem'alarda izah ve ispat edilen iki zahir kerametini teyit ve takviye ederek Kaside-i Celcelutiyesinde Siracun Nur'dan sarahat derecesinde haber verdiği gibi Yine o kasidede, de ı Nur'un en namdar risalelerine parmak basıyor, adeta alkışlıyor ve sekiz adet remz ile meşhur bir kısım risalelerini gösteriyor. Birincisi, Risale-i Nur'a tasrih eden, Tükad-ı Sirac-ı Sirran beyaneten fıkrasından sonra, Süryani lisanıyla Esma-i Hüsna'dan istimdat ve Süver-i Kur'aniye ile bir münacat yapıyor. Tam 33 surelerle öyle garip ve manidar bir tarzda zikrediyor ki, bir kısım sırları ve gaybi haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda İmam Ali'nin radıyallahu anh Ayetül Kübra namını verdiği 7. şuâyı bitirdiğim aynı vakitte itikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak Geceleyin Celcelutiye'yi okudum. Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi. İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymetli risalelerine de işaret derecesinde remzedip ima ediyor. Eğer sarih bir surette gayiptan haber vermek çok zararları bulunduğundan hikmete münafi olduğu cihetle hikmet-i tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. Mesela sureleri tadad ederken 25.'ye geldiği vakit diyor ki بحق تبارك ثم نون وسائل وبسورة التهميز والشمس كورت وبالذاريات ذروا والنجم إذا هوى وباقتربت لي الأمور تقربت وبالسور القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا مولاي بفضلك الذي ala kulli ma anzalta kutban tafaddalet İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesini hayrette bırakan ve üstünde göz ile görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşrı isbat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 29. söze Hazreti İmam Ali radıyallahu <gülüyor> an zikru tadad ettiği surelerin 29. mertebesinde baş şemsu ile ona işaret eder. Çünkü kıyamet kopmasından gayet dehşetli bir haber veren İde Şemsü Kuvvirat suresine tam mutabık bir surette, o 29. söz, kıyametin ve harab-ı ve mevt-i dünyanın ve hayat-ı ahiretin ve ihya emvatın envatın kat'î hüccetlerini beyan ederken, bu surenin dehşetli tasvirini zikretmesi, hem manada hem 29. mertebede tetabukları o işareti ispat eder. Hem tahavülatı zerratta boğulan maddi yunları susturan ve zerratın tahavülatı ve harekatını, vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarzda ispat eden 30. söz namındaki zerrat risalesine Hazreti İmamı Ali radıyallahu an 30. mertebede ve bir deriyeti derven kasemiyle ona işaret eder. Evet bu işarette lafzan ve sureten سُورَ-i sure ve deriyeti derven ve Risale-i zerrat birbirine müşahbet ile beraber mana ile dahi münasebet var. Çünkü surey ve daryatın başında tesadüfi ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin tekviini emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi risale-i zerrat dahi maddi yunlar tarafından tesadüfi ve intizamsız telakki edilen harekât-ı zerrat dahi Gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedar olduklarını gayet kuvvetli ve kat'î bürhanlar ile ispat ediyor. Hem Miracı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselamı delail-i akliye ile gayet makul ve kat'î bir surette ispat eden ve 31. söz namında ve mertebesinde bulunan Risale-i Miraca Hazreti İmamı Ali Radıyallahu An 31. mertebede Mirac-ı Ahmedi aleyhissalâtü vesselam ve Kâb-ı Kavse'indeki müşahede ve mükalemeyi sarih bir surette başlayan Sûre-i necm başında bulunan Van-Necm-i İzâhevâ cümlesiyle sarahata yakın bir tarzda o risaleye işaret eder ve Sûre-i bırakarak Vettâriyâti'den sonra van Necmi suresini zikretmesi bu işareti kuvvetlendirir hem Şakkı Kamer mucizesini münkirlere karşı kuvvetlili deliller ile ispat eden Mirac Risalesi'nin zeyli bulunan Şakkı Kamer Risalesi namında 31. mertebenin ahirinde olan o risaleye Hazreti İmam Ali radıyallahu an Şakkı Kameri nasıl sarih ile zikreden Sure-i İktarebetis Saate Şakka'l Kamer'den iktibas ederek 31. mertebenin akabinde zikredilen وَبِكْتَرَبَتْ لِيَ الْاُمُورُ تَقَرَّبَتْ fıkrasıyla sarahata yakın işaret eder. Malumdur ki, Risale-i Nur başta otuz üç adet sözlerdir ve sözler namı ile yad edilir. Fakat otuz üçüncü söz müstakil değil, belki otuz üç adet mektubattan ibarettir. Ve mektubat namı ile zikredilir. Sonra otuz birinci dahi müstakil değil, belki otuz bir adet lemalardan mürekkeptir. Ve lemalar ile müştehirdir. Sonra 31. lem'a dahi müstakil olmamış, o da inşallah 31 adet şu alardan mürekkep olacak. El-Ayetül Kübra 7. ve bu risale 8. şualarıdır. Demek sözlerin hatimesi 32. sözdür. Hem Risale-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde şakirtlerince telakki edilen 32. söz namındaki 3 mevkıflı risale-i harika ve cami'a ve sözlerin bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan o risaleye Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an onun fevkalade ehemmiyetini ve camiyetini göstermek için Kur'an'ın çok sureleriyle birden 32. mertebede ve suveril kur'ani hizben ve ayeten kasemiyle 32. mertebede bulunan o cami risaleye işaret eder. Risale-i Nur'un 33. sözü ise bundan evvel beyan ettiğimiz gibi 33 adet mektuplardan ibaret ve mektubat namında 33 kitap ve yüzden ziyade risalelerdir. İşte Hazreti İmam Ali radıyallahu an 33. mertebede ve kaseminde 33. sözün eczaları olan o 110 kitap ve mektubata birden işaret etmek için 110 semavi suhuf namında 110 muhtasar kitaplar ve o büyük mukaddes kitaplardan istimdat manasında olan şu ve es'eluke ya mevla ya bi fadlikellezî ala kulli mâ enzelte ketmen tefaddalet kelamî ile eder Malumdur ki ilmi belagatta ve fenni beyanda uzak ve gizli manalara delalet etmek için karine tabir ettikleri emarelerden ve münasebetlerden birisi bulunsa uzak bir mana ve gizli ve işarî olan bir mefhum karinenin kuvvetine göre salih ve zahir manası gibi kabul edilir işte bu kaydiye binaen, bu işarî manaların her birisine müteaddit karineler, emareler bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. Risale-i Nur'un mecmuundan haber veren sarih fıkralar dahi, her birisine kuvvetli bir karinedir. İkinci Remz Kur'an'ın el-âyetül kübrası olan تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَةُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَإِمْ in شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِنِنْ Hakikat-ı Kübra'sını ve tefsiri ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerif'in ilhamî bir hediyesi bulunan 7. şu'a risalesine Hazreti İmam Ali radıyallahu an meklubata işaretten sonra lem'alara işaret içinde şualara bakarak ve bil ayetil kübra eminnî minel fecet deyip haşiye İmam Ali bu fıkra ile işaret eder ki Ayetül Kümra risalesi yüzünden şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti ve bereketiyle emniyete ve selamete çıkacaklar. Evet, bu keramet-i aleviye tam tamına çıktı ki o risale için hapse düşüp ve onun kuvvetli hakikatları ile kurtuldular. İlmi belagaçça müstetbe'atut terakip ve meârizül kelam denilen manay i zahirinin tebayyetiyle ve perdesinin arkasıyla müteaddit karinelerin kuvvetine göre işaret eder ve o acib ve yüksek ve tevhidin hüccetül kübrası ve el-ayetül kübranın bir alametü kübrası ve bir tefsiri azamı olan risaleye ayetül kübra namını veriyor ve onamla hem menbaı olan ayetül kübranın azametini hem bu 7. şua olan vahdaniyetin ve tevhidin bürhânı azamının fevkalade kuvvetini ilan eder haber verir. Hazreti i Ali'nin radıyallahu an bu büyük iltifatına, bu risalenin riyakatına her kimin bir şüphesi varsa, gelsin bir defa o risaleyi okusun. Eğer evet layıktır demezse, bana tuh desin. Evet, Kur'an'ın aleyhinde bin seneden beri müntakimâna hazırlanan dinsizlerin itirazlarını ve kafir felosofların teraküm edip şimdi yol bularak intihar eden şüphelerini, ve Kur'an'ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannit Yahudilerin ve mağrur bir kısım Hristiyanların hücumlarını defedip mukabele eden ve her asırda Kur'an'ın pek çok kahramanları ve manevi kal'aları vardı. Şimdi ihtiyaç bir ikiden yüze çıkmış ve müdafiler yüzden iki üçe inmiş. Hem hakaiki imaniyeyi ilmi kelamdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatları talim eden Risale-i Nur elbette İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın bu iltifatına layıktır. Hem İmam-ı Ali radıyallahu anh 10. mertebeyi tadadında 10. sure olarak ve Kıyamet ve Leyle-i bakan ve bi suret-i Duhani fiha sırren kad uhkimet deyip manayı işaretiyle 10. söz namında ve mertebesinde olan Haşir risalesine işaretle beraber o risalenin fevkalade ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle İberat'ın bir kandili hükmünde bulunmasına ve Haşir ve Kıyametin bir alameti olan duhan hem Leyle senevi olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktaları ile ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor. Evet onuncu söz çok ehemmiyetli bir belayı defetti. Hürriyet-i efkar serbestiyeti ve harbi umumi sarsıntısı vaktinde haşri inkâr eden münafıklar fırsat bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda 10. söz çıktı ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı. Onu gören herkes kemale iştiyak ve merakla okudu. Zındıkların kafirane fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu. İmam Ali radıyallahu anh'ın bu takdirine liyakatini ispat etti. Kimin şüphesi varsa gelsin onu dikkatle okusun, haşrin ne kadar kuvvetli bir bürhanı olduğunu görsün. Hem Hazreti İmam Ali radıyallahu an 19. sure olarak Suretün Nûru Bisirri mil kitâbi cemîa'ihâ aleyke bifadl-nûri yâ nûru uksimet fıkrasıyla zikrederek pek muhtasar olan 19. söze ve pek mükemmel bulunan on dokuzuncu mektuba işaret için, nur lafzını tekrar etmekle mektupların mertebesi, yani on dördüncü noksan kalmasına imaen, Sure-i Nur'u on beşinci de yine zikretmesiyle, gayet latif ve mudakkikanı haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor. Evet, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselama dair olan on dokuzuncu söz, hem üç cihetle kerametli ve harika olan on dokuzuncu mektup, El-Hak, Risale-i Nur'un en parlak birer nurudurlar. Ve Ayşe i Sıddık'a radıyallahu anh'ın berayeti münasebetiyle, ayeti Nur'un, mefel nurihi kelimesindeki zamir, üç vecihten birisiyle, Muhammed ve vesselâm'a raci olma kaysiyetiyle, Sure-i Nur Zat-ı Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam ile ziyade alakadar bulunduğundan o sureyle Risaleti Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam'ı ispat eden o iki risaleye iki nur lafzı ile belki üç nur kelimeleriyle yine aynen Risaleti Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'ı ispat eden Miraç Risalesine dahi işaret etmiş. Ben itiraf ediyorum ki 14. mektup noksan kaldığını unutmuştum. Hazreti İmamı Ali radıyallahu an aynı sureyi iki defa tekrar etmesiyle tahaddür ettim ve işaretündeki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar yalnız on dokuzuncu söz ve mektub için sayılır, ondan sonrakilere nispeten sayılmaz. Üçüncü remz, 28. sekizinci lemada izah ve ispat edilen, tuqadu sirajun nuris sırn beyaneten, tuqadu sirajus surjis sırn بِنُورِ جَلَالٍ ve وَشَرَمْتَخٍ بِقُدُّسِ بَرْكُوتٍ بِهِ Bihinnar اُخْمِدَتْ Fıkralarıyla, Risale-i Nur'un üç ehemmiyetli vaziyetini haber veriyor. Bu fıkraların sarahata yakın bir surette hem cifir, hem mana cihetiyle Risale-i Nur'a işaretini, 18. lamada izahına binaen, burada ise, orada zikredilmeyen ve İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın nazar-ı dikkatini celbeden, yalnız üç sırrı beyan edilecek. Birincisi, İslamlar içinde, dellallar elinde teşhir suretinde gezdirmeye layık olan Risale-i Nur, maatteessüf gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten, i̇mam radıyallahu an iki defa sırran beyaneten ve sırran tenevverat kelimeleriyle sırran yani gizli intişar edebilir, müteaccibane haber veriyor. İkincisi, Risale-i Nur ismi azam cilvesiyle ve ismi Rahim ve Hakim'in tecellisiyle zuhur ettiğinden imtiyazlı hassası Allahu Ekber'den iktibasen celal ve kibriya ve Bismillahirrahmanirrahim'den istifazaten merhamet ve şefkat ve Huvel Hakim'den istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Said meşreplerdeki aşk yerinde Risale-i Nur'un meşrebinde müştakane şefkattir ve refetkerane muhabbettir. Nasıl ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an salih bir surette Siracun Nur'un tarihi telifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini Tukadu Siracun Nuri fıkası ile haber vermiş, öyle de Bi Nuri Celalin Bazihin ve Şarantahin ile akhir fıkası ile de Siracun Nurun esaslarından haber veriyor. Çünkü Celal'in bazihin, izzet, azamet ve celal ve kibriyadır. Şarantakin Süryanice rauf ve Berkutin rahimdir. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu an Siracun Nur'u tarif ediyor. Hayatını ve nurunu kibriya ve azamet ve refet ve Rahimiyetten alıyor diye mümtaz hasiyetini beyan eder. Üçüncüsü Hazreti İmam Ali radıyallahu an bu fıkrada bihinnar uhmidet cümlesiyle diyor ki 1354'te Siracun Nur yani Risale-i Nur'un nuru ile dalaletin tecavüz eden narı inşallah sönecek. Yani fitne-i diniye ateşini ya tahribattan vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak. Eğer hicri tarihi olsa bundan iki sene evvel Dini dünyadan tefrik fırsatından istifadeyle dinin ve Kur'an'ın zararına olarak ilerleyen dehşetli tasavvuratın tecavüzatı, tevakkuf etmesi, elbette karşılarında kuvvetli bir seddin bulunmasındandır. O sedd ise, bu zamanda çok intişar eden Risale-i Nur'un keskin hüccetleri ve kuvvetli birhanları olduğu çok emareler ile hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimaldeki işarete Alevi'ye dahi, onu teyit ediyor. Haşiye hem de inna ataynın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünkü Süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azap çekiyor ve en büyüğü dahi alakası bil fiil çekilmiş. Mason komitesinin mahkumu ve aleti olup azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. İleri tecavüz etmemekle beraber kısmen geriliyor. Baki kalan iki şahıs ise ellerinden gelse tamire çalışacaklar. Evet, Cifirce bihinnar hinnaru uhmidet 600, ta 400, ra 200, şeddeli nun 100, mim 40, dal ve 3 elif 7 bihi'deki ba 2, h 5 yekunu 1354 eder. Lillahilhamd Siracun nûrun el-ayetül kübrası gibi çok risaleleri var. Her biri kuvvetli birer lamba hükmünde sırat-ı müstakimi gösterip İmam Ali radıyallahu anh'ın haberini tasdik ettiriyorlar. Bu üçüncü sırrın münasebetiyle aynen bihin naru uhmidet gibi 1354 tarihine Makamı Cifri'siyle bakan ve Saidin radıyallahu an iki maruf lakabına remzen ve ismen ima eden ve kendini muhafaza et emrini veren ve o tarihte herkesten ziyade müteaddit tehlikelere maruz bulunacağını telvih eden ercuzenin ahirlerindeki fes elli mevla kel azim şan ya mudrikan lidalik zamani en yaqike şerratil kel fitneti ve şerra kulli ve mihnetin fıkrasıyla diyor ya sayid el kürdi 1354 tarihine yetişirsen mevla-i aziminden o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar. Evet 18. lemma birinci 1. Kerameti Aleviyenin izahında Kasidi Ercuziye'nin Risale-i Nur ve müellifine dair işaret gaybiyesi beyan edilmiş. İsmi Azam ve Sekine tabir ettiği Esma-i Sitte-i ile daima meşgul olan bir şakirdiyle ile konuştuğu ve teselli verdiği ve çok emareler ve karinelerle o şakirt Sait olduğu ispat edilmiş ve orada o şakirdine demiş Ahrufu ucmin suddiret tas tira bit biha emir ve fakira yani ajnabi harfleri 1348'de tamim edilecek çoluk çocuk emirler ve fakirler icbar suretinde gece dersleriyle öğrenmeye çalışacaklar Evet suddira tas cümlesi tam tamına 2 ta 802 sin 120 2 ra 402 tı 18 bir ya on, mecmu'u 1348'dir. Aynı tarihte, latinî huruflarına gece dersleriyle cebren çalıştırıldı. Sonra i̇mam Ali radıyallahu anh, sekine ile meşgul olan Said'e radıyallahu anh bakar, konuşur. Akibinde, ya mudriken li dâlike der. İki-üç yerde, kuvvetli işaret ile Said radıyallahu anh ismini verdiği şakirdine hitaben, kendini sekine ile dua edip muhafazaya çalış, Yâ-i sonra, müteaddid karineler ve emareler ile Said var. Demek, يَا سَعِيدُ مُدْرِكَنْ لِدَّٰلِكَ الزَّمَانْ olur. Bu fıkra nasıl ki, müdriken kelimesiyle el kürdi lakabına hem lafzan hem cifren bakar. Çünkü mimsiz derken, Kürt kalbidir. Yani tersinden okunuşudur. Mim ise Lam ve Yaya tam muvafıktır. Öyle de, diğer bir ismi olan zaman lakabına dahi, ez zaman kelimesiyle ima etmekle beraber 1354 veya 1355 makam cifresiyle Sayidin Radiyallahu an hakikati halini ve hilaf-ı adet vaziyetini ve hıfz-ı vikaye için kesretli duasını ve halvet ve inzivasını tamamiyle tabir ve ifade ettiğinden sarahata yakın bir surette parmağını onun başına o kasidede teselli için basıyor burada da bi hinnaru uhmidet mazhar olan Risale-i Nur'u alkışlıyor. Malum olsun ki Celcelutiye'nin esası ve ruhu olan El-Kasemul ve ve'd-Da'me'tü'ş-Şerife ve'l-İsmü'l-A'zam İmam Ali radıyallahu anh'ın en mühim ve en müdaddik üleyisi bir şakirdi ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü'l-İslam İmamı Gazali radıyallahu anh diyor ki onlar vahiy ile peygambere Aleyhissalatu vesselam nazil olduğu vakit İmamı Aliye radıyallahu an emretti yaz, o da yazdı, sonra nazmetti İmamı Gazali radıyallahu an diyor: İnne hâzi dâme te şerîfe, wal-wifqa’l-azîme, wal-qasme’l-jami’e, wal-ismel-azâme, wal-sirr al-meknûn al-muâdûme, bila şekkîn kânz min kânuzi dünyâ ve l İmam Gazali, İmam Nureddin’den ders alarak bu Celütiyenin -cel hem Süryani kelimelerini, hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiş. 4. remz İmamı Ali radıyallahu an Siracun Nur'dan haber verdikten sonra yine 33 ve bir cihetle 32 adet Süryanice Esma-i ederken Risale-i Nur'un en kuvvetli, en kıymettar olan mucizatı Kur'aniye risalesine ve 32. söze kuvvetli işaret ettiği gibi sair risalelere de remzen veya imaen veya telvihen bakar. Evet, Hazreti İmamı i̇mam Ali radıyallahu <gülüyor> an Risale-i Nur'a bakarak, Süryani isimleri derc ederek, diyor. Tukadü siracün nuris sirran beyaneten, Tukadü siracü sircis sirran tenevvarat, Nuri celalin bazihin ve şerantakhin, Bi kuddüs-i berkutin bihin naru uhmidet, Biyahin yahin nemuhin esaliye, Bi tamtamin mihraşin linâril bihalin ehilin shal'in shal'ubin shal'in tahin tahubin taytahubin tayattahat anughin biyamluqin wa abruqin uksimat bi tamlighi ayatin shamughin tashammakhat abadhiqa baydukhin wa daimughin ba'daha khamaruqin dair meşhur 29. söze Sonra miraç ve zeyli şakı kamera bakar. Bi sharxin teşemme çat, bi belkin ve simyanin ve bazıkın بعدها, bi daymuhin aşmuhin bhih il kavnu umrât. Bişalmakat ikbal duaî diye dua ile hatmeder. Hazreti İmamı Ali radıyallahu an başta sarahat ile haber verdiği Risale-i Nuru, siraj Nur ve Siraj-ı Sürç namiyle birinci mertebede aşikar onu gösterip tadad ederken ta 25'e geldiği vakit bitemlihi ayatin şemuhin teşammaha der. Ayatı Kur'aniyenin icazlarını beyan ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu 7 adet külli vecihlerde ispat eden Risale-i Nur'un en meşhur ve parlak risalesi olan 25. söz namındaki Mucizatı Kur'aniye risalesine işaret eder. Çünkü başta Siracun Nur'un birinci mertebede sayılması hem bitemlihi ayatin fıkrasında Ayatın kelimesinin bulunması hem 25. mertebede zikretmesi kuvvetli bir karinedir ki pek çok ayetleri zikredip icazları ve sırları beyan eden 25. söze mana-i mecazi ile bakar ve surelerin tadadında dahi yine 25. mertebede ibareyi değiştirip baştan başlar gibi bir hakkı tebarak ediyerek, Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. sözün ehemmiyetini gösteriyor. Sonra 26 ve 7'de ebediha beyzuhin ve zeymuhin بعدها der. Sonra 30 ve 31'inde bibelkhin ve simyenin ve bazuhin بعدها deyip yine ibareyi değiştirip ba'deha kelimesini zikreder. Gayet zahir ve kuvvetli bir karine ile ictihada dair 27. sözün sahabeler hakkındaki çok mühim ve kıymetli zeylini ve miraca dair 31. sözün şakkı kamer'e dair ve ona çok ihtiyaç bulunan ehemmiyetli zeylini badeha kelimesiyle gösterir gibi kuvvetli işaret eder. Ben itiraf ediyorum ki ben bu zeyilleri unutmuştum. İmam Ali'nin radıyallahu an bu ihtariyle ile ettim. Şakkı Kameri sabıkan yazdım. Şimdi bu anda sahabeler hakkındaki zeili hatırladım. İşte madem ilmi belagat ve fenni beyanda bir tek karine ile mecazi bir mana murat olunabilir ve bir tek münasebetle bir mefhuma işaret bulunsa o mefhum bir manayı işâri olarak kabul edilir. Elbette zahir ve çok karinelerden ve emarelerden kat'ı nazar yalnız bu iki yerde tam zeyillerin bulunduğu aynı makamda ve zeyl manasında olan badeha kelimesini tekrar suretinde ifadeyi değiştirerek söylemesi tam bir karinedir ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an manayı hakikisinden başka bir manayı mecazi ve işarîyi dahi ifade etmek istiyor. Sonra 29. mertebede heybetli bir tarzda Hamarukun yaşruhun bişarhin teşemmehat der. 25'te geçen ve sırları bilmek manasında olan teşemmehat kelimesini tekrar ile sabıkan beyan ettiğimiz harikalı 29. söze kuvvetli bir karine ile işaret eder. Sonra 32. mertebede surelerin tadadında ehemmiyetle işaret ettiği risale-i camia olan 32. söze yine nazar-ı dikkati kuvvetli celbetmek için vey muhin bihil ve bir nusada bihil kevnu uttirat yani ismi adl ve ismi hakemin tecellisiyle ve adalet ve mizanıyla ve intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir tahripten kurtulur İkinci nüsha ile o iki ismin raihayı tayyibesiyle ve çok hoş kokuları ile dünya güzel kokular alır. Attar dükkanı gibi raihayı tayyibe verir. İşte ismi Adl ve ismi Hakemin parlak bir ayneleri ve bir tefsirleri hükmünde olan 32. söze parmak basıyor ve manayı mecazi suretinde ifade eder. Ve kelimesinin tekrarı ile sözler 33 iken bir mertebesi mektuplardan ibaret olduğuna ve 32. söz son mertebesi bulunduğuna ima eder. Ben Süryani kelimelerinin manalarını tamamiyle bilemediğimden ve İmam Gazali radıyallahu an dahi tamamiyle izah etmediğinden Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an o kelimeler ile sair risalelere işaretını şimdilik bırakıyorum.